1834 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Nevfel bin Harise verdiği arpanın bereketlenmesi Evlenmek için Hazreti Peygamber'den yardım istedim Hazreti Peygamber beni bir hanımla evlendirdi Ona bir şeyler vermek istedi fakat bulamadı Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ebu Rafi ve Ebu Eyyub'e zırhını gönderdi Onlar zırhı bir Yahudi'nin yanına 30 sa karşılığında bıraktılar Rasulullah arpayı bana verdi Ondan 6 ay yedik Sonra ölçtük, baktık ki getirdiğimiz gündeki gibidir. Ben bu durumu Resulullah'a söyledim. Bana, eğer sen onu ölçmeseydin hayatta kaldıkça ondan yiyebilirdin, buyurdu.